Hocam ben köye yaşıyorum bu avlanmanın günümüzdeki yerini soracaktım. Köyde yaşıyoruz. Evet. Ee, köyde ve kentte fark eder mi av meselesi? Avcılık mübahtır kitaplarda yazar ama ilavesi şudur. Keyf için ihtiyaç olmadığında avcılık yapmakla doğru bulunmaz. Evvela bunu söyleyelim. 1 Senin avcılık e, yapar, yaparak tabiattan eksilttiğin o canlar karşılığında aldığın zevkin bedelini olabilir. Dünyanın her tarafında avcılık yapılır. Eğer bu avcılık dediğim sırf zevk almak için bir insan kan dökememeli. Bak fıkkan konuşmuyorum şu an. Vicdanı buna el vermemeli. Yani, tabii, şimdi Hı. mesela bir televizyon var, yaban televizyonu, orada avcılar hususi e, çıkıyorlar, tüfekleri koca koca adamlar ellerinde. Tüfekler canavar gibi böyle. Yerden köpekleri küçücük bir bıldırcın kaldıracak da onu vuracak, ondan zevk alacak, kazları böyle sallayacak falan. Bunların dinen caiz değildir diye kestirip atmak mümkün olmasa bile insan vicdanı dediğimiz şeyin buna razı olmaması gerek. Evet avcılık yapan insanın vurduğu hayvan şartlarını taşıyorsa yer. Yenir fıkıh kitaplarında avcılığın şartları anlatılmıştır. Ama orada öyle bir kayıt koyan kaynaklarımız da vardır. Avcılık beslenme ihtiyacını karşılamak için yapılırsa meşrudur. Bunun dışında zevk için hayvan öldürmenin hoş karşılanmadığı kitaplarda kaynaklarımızda apaçık bellidir. Aynen. Efendim şimdi özel avcılık alanları oluşturulursa Şartlarını taşıyarak, devlete vergisini vererek avcılık yapılsa ne olur? E bu biraz işi yumuşatır ama sonuçta zevk için can almak şeyini gerçeğini değiştirmez. Zevk e, ha hususi için... alanda, ha normal doğada Tabii. yani. Şimdi bu itirazlarımıza şöyle cevaplar, itirazlara gelecek biliyorum. Diyecek ki sen de hayvanı kesip nice koca koca hayvanları kesip öldürüyorsun. Orada kimse zevk için hayvanı boğazlayıp da şeyi atmıyor yere atmıyor. Bir ihtiyacın, bir ihtiyacın karşılanması var. Tabiatta Cenab-ı Allah Teala Hazretleri bütün canlıları birbirinin varlığına sebep kılmıştır. Bir besin zinciri dediğimiz hadise vardır. İnsanlar bir canlıyı öldürecekse kendi varlığının bekasını sağlayabilmek için bunu yine Allah'ın gösterdiği usullerle yaparak devam eder. Sen havada uçan kuşu pat vuruyorsun, düşürüyorsun. Harcadığın mermiye verdiğin para okuş gibi 10 tane et alır sana yedirir. Ama burada sadece öldürme, kan dökme zevkini yaşamak, bir şeye hakim olmak, onu öldürerek yok etmek, hazını yaşatacak da sana böyle bu hazzı yaşamamak daha iyidir bana göre. Hı. Efendim avcılığın düşmanı mısın? Hayır böyle bir şey de söylemiyorum. Avcılık caiz değildir de demiyorum ama fıkıhta şartları var. Öncelikle ihtiyaca dayalı olmalı. Bir ihtiyacı gider mi? Efendim avcılık dolaşarak avcılık zevkini tatmin etmek de benim ihtiyacımdır. Bunu kastetmiyorum. Hakiki ihtiyaç olacak. Hı hı. İnsanlar evet bir takım böyle aktivitelerde bulunmalılar ama içimizde yaşadığımız çevremizi tahrip edecek zevklerimiz de çok lüks gibi geliyor bana. Hmm. Dolayısıyla avcılık yapmak yani böyle çok methedilebilecek bir şey değil. Benim kişisel gözümle söylüyorum. Hmm. Tüfeği sen eline al, bir tane bıldırcını uçur, pat vur aşağıya, ondan sonra sevinerek böyle sallıyor. Avucunun içinde gözükmeyecek kuş nerede? Sonu sallıyor böyle. Vurmuşlar. Ne kazanıyorsun onu? Hmm. Başardım diyor yani. E, ben başardım. bunu öldüreceğim. Yani ne o? Evet. Avcılık insanı spordur, gezer, dolaşır, heyecan yaşarsın ama bu ihtiyacı başka bir türlü de giderebilir insanlarımız. Evet. evet.